Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfüsina ve seyyiati amalina Men yehdihillahu fela mudille ve men yüdil fela hadiya Ve eşhedü en la ilaha illallah ve ahduhu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu En ma ba'd fe in estaqa'l hadis kitabullah ve hayral hadiyi hadiyü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şezal umuri Ve kulle muhtesetin bid'a Ve kulle bid'atin zalâle Ve kulle zalâletin fil nâr. Bugün Ragıp el-İsfehani Rahimullah'ın Ezzeria ilâ mekârimi şeria kitabından derse başlayacağız inşallah Ragıp el-İsfehani Hicri 502 senesinde vefat etmiş bir alim Kur'an tefsiri var e, Müfredat fi Garib'il Kur'an kitabı meşhur Müfredat fi el Kur'an Kur'an kelimelerine dair. Bu işleyeceğimiz kitabı da e, Türkçe karşılığı dinin değerlerine ulaşmaya vesile. Önce müellifin mukaddimesini okuyacağım inşallah. Ondan sonra kitap içerisinde e, girişte bazı gereksiz bölümler var. E, felsefi açıklamalara girdiği bazı bölümler var. Onları atlayacağız. Mukaddimesinden başlayalım inşallah. Allah Azze ve Celle'den bize varlığın sebebi olan cömertliği sayesinde zatına yönelmemiz için yol gösterecek, onu dinlememizi sağlayacak, hüsnü muamelesine devlet edecek bir nur ve itaatte bulunma gücü vermesini niyaz ederiz. Yine niyaz ederiz ki bizi şeytanın korduklarının koruduklarının katı katıversin. Öyle kullarım vardır ki onlar üstünde hiçbir gücün yoktur. Hicr 42. ayeti. Şeytan bile onları müstesna tutmuştur. Saat 82. ayetinde i̇zzet Hakkı için ihlaslı kulların dışında hepsini ayartacağım demiştir. Şey, Ebu Kasım el-Hüseyin bin Muhammed bin Mufattal el-Ragıp er Raymullah dedi ki Tahkikül Beyan fi tevilil Kur'an adlı eserimizde, burada tefsirini kastediyor, şeriatın hükümleriyle ahlakı arasındaki farka işaret etmiştik. Mutlak ahlak yani mekarimi mutlaka Yüce Allah'ın ...kendileri veya fazlasıyla vasf edilebildiği yüce sıfatlardır. Hikmet, cömertlik, hilim, ilim, af ve benzerleri gibi. Şu var ki allah Teala'nın bunlarla nitelenmesi, beşerin nitelenmesinden daha yücedir. Hükümler ise hem bunları hem de ibadetleri ele alırlar. Bu ahlakın kazanılması sayesinde insanoğlu, allah Teala'nın halifesi olarak nitelenmeyi hak eder. Bu hilafet allah Teala'nın şu ayetlerinde kastedilen hilafettir. Muhakkak ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Bakara 30. ayet. Muhakkak ki sizleri yeryüzünde halifeler kılacak ve nasıl amel ettiğinize bakacaktır. Araf 129. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan da odur. Sizi verdikleriyle sınamak için bazılarını derece bakımından bazılarından üstüne çıkarmıştır. Enam 165. Yine orada Allah Teala'nın hilafetinin ancak nefis temizliğiyle mümkün olduğunu belirtmiştik. Sıpkı ibadetlerinin en güzelinin beden temizliğiyle oluşu gibi. Allah Teala'ya istiyar ettikten sonra bu konuda şeriat ahlakını yani mekarimi öğrenmeye vesile olacak bir kitap yazdım. Bu kitapta Allah Teala'nın takva ehli için üstün kıldığı kulluk mertebesine nasıl ulaşılabileceğini, buraya ulaştıktan sonra Allah Teala'nın şehitler ve sıtıklar için üstün kıldığı hilafet mertebesine nasıl çıkılabileceğini açıkladım. Ulvi yani yüce dereceleri kazanabilmek için şeriatın hükümleriyle ahlakını ilim bakımından birleştirmek ve bunları amel planında bariz kılmak gerekir. Bu yolla takva kemale ererek meva cennetine ulaşılır. Allah seni muvaffak kılsın, yol göstersin ve nefsinin şerrinden korusun. Beni bu çalışmaya özendiren, iten sebep Allah Teala'nın sana bahşettiği fiziki ve ahlaki güzelliği süslemek için gösterdiğin gayret ve bu uğurda kendini eğitme. Ve insani yönlerini kemale erdirme çaban olmuştur. Duru zihninin sağlıklı fikre ulaşması ne kadar da kolaydır. Fizik bakımından güzel, nefis bakımından çirkin biri ne kadar da kötü biridir. Onun durumu baykuşların yaşadığı bir bahçeye, çakalların beklediği bir kaleye benzer. Hikmet elinden biri güzel yüzlü bir cahil hakkında şöyle demiştir. Ev güzel ama oturan kötü. Malı mülkü bol, eşyası güzel ancak kendisi kötü bir takılarla, Kötü biri olan kişi, takılarla süslenmiş bir öküz gibidir. Hikmet ehlinden biri, ahmak zenginleri, tüyleri inciden tekelere, çulları süslü eşeklere benzetmiştir. Bilgelerden bir adamın birine misafir olmuştu. Evin yenilenmiş, acem hallarının sevilmiş olduğunu gördü. Ama ev sahibi Erdem'den yoksun biriydi. Bir süre sonra Bilge konuk ev sahibine tükürdü. Adam şaşkınlık içinde sordu, ''Bu densizlik de nedir ey Bilge?'' Bilge kişi taşı kendine koydu. Hayır, bu densizlik değil, bilgeliktir. Çünkü evin en değersiz yerine tükürülür. Bu evde senden daha değersiz bir yer göremedim. Bu taşla ev sahibini cehaletin ne kadar çirkin olduğu noktasında uyarmış, güzel şeylere sahip olmanın cehaletin çirkinliğini silemeyeceğini göstermişti. Ey kardeşim, bilgili ve bilgisiyle amel eden biri o ki, Allah Teala'nın onlar için korku yoktur ve üzülecekte de değillerdir buyurduğu velilerinden olasın. Şeytanın seni dünyanın zinet ve süsleriyle kandırmasından sakın, aksa halde seni dost edinir ve türlü vesveseleriyle korkutur. Allah Teala buyurdu ki, şeytan ancak odur ki dostlarını korkutur. Bilin ki akıl sahibi birinin insan olabilecekken hayvan ya da melek olabilecekken insan olması çok kötüdür. Ebedi ve sonsuz bir azık sahibi olacakken geçici dünya azığına rıza göstermesi de böyledir. Takva sahibi alimlerin ölümsüzlüğe erişlerinin nasıl olduğunu bilmek istiyorsan, müminlerin emiri Ali radıyallahu anh'ın şu söz üzerinde iyi düşün. Mal mülk biriktirenler diri diri ölürler. Alimler ise dünya durdukça yaşarlar. Kendileri belki yoktur ama kalplerdeki eserleri dimdik durmaktadır. O bilginlerin cennette nasıl nimetlere boğulduklarını görmek istersen, o zaman da her senin durumunu hatırla. Bu zayıf bir rivayet. Açıklayacağım biraz sonra. O Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hakiki bir mümin olarak sabahladım demişti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her hakikatin bir gerçeği vardır. Peki imanın gerçekliği nedir? Dedi. Harise Radiyalan şöyle karşılık verdi. Sanki cennette cennet sakinlerinin birbirlerini ziyaret edişlerini izler gibiyim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu tasdik ederek şöyle buyurdu. Bildin buna bağlı kal. Bunu Taderami ve başkaları e, şiddetli zayıf bir isnatla rivayet etmiştir. Yani Bunun islamında Yusuf bin Atiye var, metruk bir ravi Fakat e, mana olarak destekleyen şeyler mesela Hanzalar radiyallahu anh'ın Hanzala münafık oldu diye sokağa çıkıp da Ebu Bekir Radiyallahu ile karşılaşması, Ebu Bekir Radiyallahu neden böyle söylüyorsun demesi üzerine biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yandayken sanki cenneti, cehennemi gözlerimizde görür gibi oluyoruz. Onun yanından ayrıldığımızda ise dünya meşgalleri sebebiyle bu hal bizden gidiyor. Bu münafıklık değil midir diye e, dert yanıyor. E, bu Bekir Radiyallahu da aynı şeyi hepimiz hissediyoruz deyip hep Allah Resulü'ne gidiyorlar. Ve durumu şikayet ediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki şayet e, her daim benim yanımda bulunduğunuz bu halinizi muhafaza edebilseydiniz aleni olarak melekler sizinle musafa ederlerdi e, diyerek e, bazen böyle bazen böyle. Yani bunun normal bir şey olduğunu da anlatıyor. Yani insan bu vaaz zikir meclislerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde o manevi halini muhafaza ederken onun dışında dünyalık işler sebebiyle bu durumdan uzaklaşabiliyor. Bu da normal bir durum. Fakat istenen odur ki bu hali devamlı e, kılabilmek. Hud suresi 19. ayetinde Onlar ki Allah yolundan saptırır ve onun bozulmasını isterler. Onlar ahireti de inkar ederler. Bu ayet sizi bu arayış ve idrakte bulunmaktan alıkoymaz allah Teala onları körlük ve sağlıkla niteleyerek şöyle buyurmuştur. İşitemezler ve göremezler. Hud suresi 20. ayet. Ardından da onları yererek şöyle buyurmuştur. İşte onlar nefislerine kaybettiren kimselerdir. Uydurdukları putlar da onlardan ayrılıp gidecektir. Hud 21. Sonra bunlarla karşıtları arasındaki farkı ortaya koyarak şöyle buyurmuştur. Bu iki topluluğun durumu kör ve sağır kimse ile gören ve işiten kimsenin durumuna benzer. Allah Teala onların görme ve işitme duyularıyla alganan bilgilere ulaşmayı sağlayan görme ve işitme güçlerini yitirdikleri için göremediklerini ve işitemediklerini haber vermektedir. Sonra İsmail Rahimullah burada e, kitabın konusundan e, ayırdığı bölümlerden bahsediyor. Biz biraz ilerden devam edeceğiz inşallah. İnsanın melekle hayvanın ortasında oluşu başlığından. insan Melek ile hayvan arasında bir terkip üzere yaratıldığı için yeme, içme ve üreme gibi bedensel ihtiyaçları bakımından hayvana, hikmet, adalet ve cömertlik gibi ruhani güçleri bakımından da meleğe benzetilmiştir. Bu yüzdenilir ki o biri değerli değeri bayağı iki cevher arasında bir yerdedir. Allah Teala bu anlamda şöyle buyurmuştur: "Ona iki yolu da gösterdik." Belet suresi 10. ayet. Ayette geçen necdeyn yani iki yol diye tercüme edilen necden kelimesi bir yandan akıl ile hevayı, bir yandan ahiret ile dünyayı, bir yandan iman ve inkârı, yani küfrü, bir yandan hidayet ve sapıklığı, bir yandan da Allah'ın dostluğu ile şeytanın dostluğunu ifade etmektedir. Bakara 257. ayetinde şöyle buyrulur. ''Muhakkak ki Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlere gelince onların dostları da tagutlardır. Kendilerini aydınlıktan karanlığa taşırlar.'' Yukarıdaki ayette zikredilen aydınlık ve karanlık kavramlarını bir açıdan erdem ve çirkinlik olarak görebileceğimiz gibi, aşağıdaki ayette belirtildiği gibi hayat ve ölüm olarak da anlayabiliriz. Ölüyken kendini dirilttiğimiz. Enam 122. Ayet Allah Teala'nın hidayete muvaffak kıldığı ve sahip olduğu güçleri yerinde kullanarak nefsini gözetip arındıran kimse kurtuluşa ermiş demektir. Tefkike ilahiden yani Allah Teala'nın başarılı kılmasından mahrum edildiği için nefsini ihmal edip kirleten kimse de kaybedip ziyana uğramış demektir. Allah Teala onu arındıran felaha erdi, onu kirleten de kaybetti buyurmuştur. Şems suresi 9 10. ayettir. İnsan olması bakımından her insan diğerleri gibidir. İnsanın gerçek önem ve değeri yaratılış gayesinde kendini göstermektedir. Bunun açıklaması şudur, Allah Teala'nın bu alemde var ettiği veya yarattıklarından bazılarını var etmek ve üretmekle görevlendirdiği her tür kendine özgü bir fiil için var edilmiştir. Bu fiil aynı zamanda onun varlık nedenidir. Aynı şekilde her türünde bir var ediliş gayesi vardır. Mesela yük develeri bizi ve yüklerimizi kendi çabamızla ulaşamayacağımız veya çok güç ulaşabileceğimiz yerlere taşımak için yaratılmıştır. Atlar bizi uçuracak kanatlar olmak için yaratılmıştır. Bıçkı ve keski gibi araçlar kapımızı, penceremizi yapabilmemiz için var edilmiştir. Kapı evimizi korumamız için var edilmiştir. İnsan türüne özgü fiiller ise şu üçüdür. Birincisi yeryüzünü imar etmek. Allah Teala Hud 61. ayetinde orayı imar etmenizi dileyen odur buyurmuştur. Yeryüzünün imarında insanın hem kendi hem de başkalarının geçimlerini yoluna koyma söz konusudur. İkincisi kulluk. Allah Teala şöyle buyurdu. Cinler ve insanları yalnız bana kulluk etmeleri için yarattım. Zariyat 56. ayet. Bu da Allah Teala'nın emir ve yasaklarına uymasında kendini göstermektedir. Ve üçüncüsü hilafet. Allah Teala şöyle buyurdu. Sizi yeryüzünde halife kılar da nasıl amel edeceğinize bakar. Araf 129. Bu anlamda birçok ayet daha mevcuttur. Hilafet. Şeriat esaslarına dayanarak insanların pek ve idaresinde olabildiğince Allah Teala'ya uymaktır. Şeriatın değerleri hikmet, insanlar arasında adil olmak, hilim, iyilik ve erdemlerdir. Bütün bunlarla amaçlanan şey meva cennetine yönelerek Allah Teala'ya yakın olmaktır. Herhangi bir fiil için yaratılan şeyin önem ve değeri söz konusu fiilin tamamı ermesiyle gündeme gelir. Alçalıp bayağılaşması da o fiilin ihmaliyle olacaktır. Mesela, at koşmak, kılıç kesmek ve çarpışmak içindir. Bu işlere yaramadıklar zaman eksik ve kusurlu olacaklardır. Bu durumdaki varlık ve araçlar ya fırlatılıp atılacak ya da türlerinin sıralaması açısından daha aşağı bir konuma etileceklerdir. İyi koşamayan bir at, arabaya koşulacak, yük ve insan taşıyacaktır. Çarpışmaya uygun olmayan bir kılıç, bıçkı ve testere olarak kullanılacaktır. Allah Teala'nın hilafetine, kulluğuna ve arzın imana uygun olmayan kimseye gelince hayvan sürüsü ondan daha hayırlıdır. Allah Teala bu fazileti yitirmiş insanları kınarken şöyle buyurmuştur. Onlar ancak hayvanlar gibi hatta daha aşağıdırlar. İşte onlar kafirlerin takenleridir. Furkan Suresi 44. Ayet Hilafetin siyasetle ha, e, hak edilebileceğini yukarıda ifade etmiştik. Bu da şeriatın değerlerini esas almakla olur. Siyaset iki türlüdür. İnsanın kendi nefsi ve bedenine dönük siyaseti ve buna özgürsüzler, hısım, akraba, belde halkı gibi çevreye dönük siyaset. Kendini yönetemeyen kimse başkalarını da yönetemez. Bu sebepledir ki allah Teala başkalarını yönetmeye aday olan kimseleri yermiştir. Böyle kimseler kendileri yeterli terbiyeden yoksunken başkalarına iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya çalışan kimselerdir. Bakara 44. ayetinde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Halbuki kitabı okuyorsunuz. Hiç akletmez misiniz buyurmuştur. Yine Saf 23. ayetlerinde ey iman edenler yapmadıklarınızın için söylersiniz. Yapmadıklarınızı söylemek Allah katında büyük gazaba sebep olur. Maide 105. ayetinde de ey iman edenler siz, nef size nefsiniz düşer. Siz hidayete erdikten sonra yoldan çıkan size zarar veremez buyurulmuştur. Bütün bu ayetlerden anlaşılan insanlar yönetip yönlendirmeye aday olan kimsenin öncelikle kendini eğitmiş olması gerektiğidir. Bu anlayışla şöyle demilmiştir. Yönetmeye başlamadan fıkıh öğrenin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ifadesinde burada Allah Resulüne nispet etmiş ama doğrusu bu Ömer radıyallahu anh'ın sözüdür. Yani mevkuf bir e Sözdür. Yani yönetici olmadan önce fıkıh öğrenin diye Ömer Radyalı'nın bu şekilde bir tavsiyesi vardır. E, bu ifadede fıkıh ve kamu yönetimi bilgisi olmadan insanlar yönetmeye uygun olunamayacağına dikkat çekilmektedir. Çünkü yönetinin, yöneten ile yönetilenin konumları gölge sahibi ile gölgenin konumlarına benzer. Sakat bir adamın gölgesinin düzgün olması imkansızdır. Aynı şekilde yoldan çıkmış bir yöneticinin yönettiği kimsenin doğru olması da imkansızdır. Allah Teala, ey iman edenler, şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa bilsin ki şeytan çirkinlik ve kötülüğü emreder. Nur suresi 31. ayeti. Bu ayetten de anlaşıldığı üzere, şeytana uyan birinin çirkinlik ve kötülüğü emretmekten başka bir şey yapması beklenmez. Şeriat ahlakının başı, eğitim, iffet, sabır ve adalet gibi erdemlere dayanarak nefsi arındırmaktır. Sonu ise, Hikmet, cömertlik, hilim ve ihsanda derinleşmektir. Hikmete ulaşmanın yolu eğitim öğrenimdir. İffet ile de cömertliğe ulaşılır. Sabır ile yiğitlik ve hilim erdemleri kazanılır. Adalet ile de fiiller düzeltilir. Bu erdemleri kendinde toplayan kimse şu ayet kerimede kastedilen önemli değere ulaşmış olur. Allah katında en değerliniz en takvalınızdır. Hucurat 13. ayet. Böyle biri Allah Teala'nın hilafetine layık olmuştur. O rabbaniyler Şehitler ve sıtıklar arasındaki yerini de almıştır. Bilin ki ibadet yani kulluk ahlaktan daha kapsamlıdır. Her ahlaki davranış ibadet olarak değerlendirilirken her ibadet ahlaki bir davranış değildir. İkisi arasındaki fark şudur. İbadetler için belli farzlar ve çizilmiş sınırlar söz konusudur. Bunları terk eden kimse zulmetmiş ve sınırı aşmış görülür. Ahlak esasları ise böyle değildir. İnsan, ibadetle ilgili görevlerini tam olarak eda etmedikçe şeriat ahlakının kemale erdiremeyecektir. İbadetleri edaya çalışmak adaletin gereğidir. Ahlak esaslarına uygun davranmaya çalışmak ise erdem ve nafile babındandır. Farzları ihmal eden birinin nafile ibadetleri elbette kabul görmeyecektir. Adaleti terk edenin erdemli olması da mümkün değildir. Erdemli olmak ancak adalete uymakla sağlıklı olur. Adalet, Farz ve vacip olanı yapmaktır. Erdem ise farzın üstünde bir artıdır. Aslı mevcut olmayan bir şeyin üstünde artı olabilir mi? Bu nedenle eskiler şöyle demiştir. Usulü yitiren kimse usulü başaramaz. Farzlarla meşguliyeti sebebiyle erdemleri ihmal eden kimse mazur görülebilir. Oysa erdemlerle meşguliyeti sebebiyle farzları ihmal eden kimse aldanmıştır. Allah Teala adalet kavramı ile hükümlere İhsan kavramı ile de ahlak ve erdemleri işaret etmiştir. Nahil 90. ayetinde muhakkak Allah adaleti ve ihsanı emreder buyrulur. Hac 77. ayetinde de ey iman edenler rükû edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin ve hayır işleyin. Umulur ki felaha erersiniz. Görüldüğü üzere hayır işlemek ibadet üzerine bir artıdır. Yeryüzünün imarına gelince bu görevin ifası sosyal hayatın gelişmesini ve geçim yollarının düzeltilmesini sağlayacaktır. Bir insan yaşamını tek başına sürdürüp geçimini sağlamaya, yiyecek, yiyecek ve barnak gibi ihtiyaçlarını karşılamaya muktedir olamaz. Dünya üzerinde yaşamını sürdürmek, açlığını gidermek, avret mahallini örtüp soğuktan ve sıcaktan korunmak için giyinmek zorundadır. Bunlara mübah kılmış yollarla ulaşmaktan başka çaresi yoktur. Allah Teala Taha Suresi 118. ayetinde şöyle buyurmuştur. Doğrusu cennette ne acıkırsın ne de çıplak kalırsın. Orada ne susarsın ne de güneşin sıcağında kalırsın buyurulur. Kul bu uğurda gerektiği biçimde çaba sarf ettiği zaman bu çabası da ibadet ve Allah yolunda cihad olarak görülür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Kim Allah'ın sünnetine uygun şekilde rızkını ararsa o cihad halindedir. Her kim de böyle değilse çabası heva olup gitmiştir. Allah Teala Kehf Suresi 103-104. ayetlerinde şöyle buyurur. De ki, Size amelleri bakımından en çok kaybedenlere haber verelim mi? O kimseler ki iyi yaptıklarını, düşündükleri halde dünya hayatındaki çabaları sapıp gitmiştir. <gülüyor> Sırf insanlara hizmette bulunup kendi iradesine rağmen onlara hizmetine e, verilen kimse, onların hizmetine verilen kimse Allah Teala'nın kullarının emine sunduğu hayvanlar gibidir. Allah Teala Nahl 8. ayetinde şöyle buyurur: Sizin için atları, katırlar ve merkepleri, binek ve süs hayvanı olarak yaratmıştır. Evet, kitabın konusu nefis terbiyesi, ahlak, ahlak eğitimi bunlarla ilgili. Burada nefis temizliğinin Yüce Allah'a halifelik için, bu halifelin sıhhati için ve ibadetin geçerli olması için şart oluşu diye bir başlık açmış müellif. Bunu da aktaralım. Ondan sonra nefis temizliğinin yollarını açıklamaya başlayacak. Onu da sonraki derse bırakalım inşallah. Nefsini kötülük ve pisliklerden temizleyen kimse, Allah'ın halifesi olmaya layık olmadığı gibi, temizlemeyen kimse, layık olmadığı gibi ona ibadet etme ve yeryüzünü imar etme görevini de yetkin bir şekilde yerine getiremez. Çünkü beden için olduğu gibi nefis içinde kirlilik söz konusudur. Bedensel kirler gözle görülebilirken nefsani kirler ancak basiretli ile görülebilirler. Allah Teala Tevbe suresi 28. ayetinde müşrikler ancak necisdir buyurmuş. Yine kirli şeyleri terke devam et müddessir 5. ayeti. Enam 125. ayetinde işte Allah iman etmeyenleri böyle kirletir e, buyurmuştur. Buradan manevi kir kastediliyor. Arınmış arınmış ve tertemiz bir nefse sahip olanlar dışında hiç kimse Allah Teala'nın hilafetine layık olamaz. Çünkü hilafet ilahi fiillerin icrası noktasında beşeri gücün el verdiği ölçüde Allah'a uymaktır. Nevis bakımından temiz olmayan kimseler Söz ve fiil bakımından da temiz olamazlar. Tabak içini dolduran şeyle değerlenir. Bu nedenle şöyle denmiştir. Nefsi temiz olanın ameli de temiz ve güzel olur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Mü'min ameli bakımından en temiz, kafir de ameli bakımından en kirli kimsedir buyurmuştur. Allah Teala'da Nur 26. ayetinde, Kirli kadınlar, kirli erkekler. Kirli erkekler, kirli kadınlar. Temiz hanımlar temiz erkekler, temiz erkekler de temiz hanımlar içindir buyurmuştur. Araf 58. ayetinde iyi toprak Rabbinin izniyle nebatını, bitkisini çıkarır, Kili topraktansa ancak kavruk bitkiler yetişir buyurulmuştur. <gülüyor> Nefsi kirli olan birinin amelinin temiz olmasının mümkün olmayışı anlamında şöyle buyurulmuştur: İşte onlar Allah'ın kalplerini takva için sınadığı kimselerdir. Hucurat suresi 3. ayet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem melekler içinde köpek bulunan eve girmezler hadisi hakkında bazıları şöyle demiştir. Burada ev ile kastedilen kalptir, köpekle kastedilen de hırs, haset ve benzeri çirkin hasletlerdir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah Teala'nın nurunun bu tür çirkinliklerin bulunduğu kalplere girmeyeceğine dikkat çekmiştir. Köpeğin hırs kelimesiyle ifade edilmesi de bu görüşü desteklemektedir. Nitekim Araplar arasında yaygın olarak kullanılan filan adam köpekten hırslıdır deyimi bunu desteklemektedir. Şu de bu görüşü teyit eder. Takva ancak temiz kalpte barınır. Nefis ve beden temizliğine dikkat çekilen diğer bir ayette müttesir 5. ayetidir. Elbiseni temiz tut ve kirli şeyleri terke devam et. Ayette elbiseyle kastedilen bedendir. Allah Teala Ahzab 33. ayetinde Allah ancak siz ehli kiri gidermek ve tertemiz kılmak ister. Maide 6. ayetinde Allah sizin için sıkıntı istemez sadece sizi temizlemek ister. Ve Bakara 222. ayetinde muhakkak Allah çok tevbe edenleri ve temizlenenleri sever buyurmuştur. Alimlerden bir zat şöyle demiştir. Havarilerin bu isimle anılmalarının nedeni din ve ilim aşılamak suretiyle insanların nefslerini temizlemeleriydi. Nitekim havar tohu filinin anlamı onu beyazlaştırdımdır. Onların kasarîn olduklarına dair rivayette de bu anlamı desteklemektedir. Evet, burada kısar yani kasarîn kısa elbise giyenler manasında havarîyin de e, beyaz elbise giyenler manasında oluyor. Kısa elbise de elbisenin temizliği ve beyazlığı kastediliyor burada kasarîn ifadesiyle de. Gerçekleri bilme noktasında ihtisas olmayan kimseler bu zatın tefsirinden halk arasında bilinen çamaşırcılık meselenini de anlayabilirler diyor. Yani burada kastedilen manevi temizliktir. Burada zahirdeki e, işte elbiselerin temiz olması değil diyor müellif. Evet. Bu girişlerden sonra nefis temizliğinin yolları ve diğer ahlaki meseleleri sonraki derse bırakalım inşallah bugünü burada. Rabbham subhaneke Allahumma behemnike ve eşedenle ilahill ente ve tekellashirike ve estağfiruke ve töb ileyk